Sistem dışı, sistem dışı Fırlama Peki ne demek Sistem Dışı Fırlama? Sistem, insanlık tarafından son vuzul çağından beri Anadolu'da tarım ve hayvancılık devrimiyle yeryüzünde yapılandırılmaya başlayan beşeri düzendir. Yani dünya. İnsan olaklı bir alem alan dünya ve yeryüzü farklı olgulardır. Küresel yapı ve kavramsal düzen gezegenin üzerine konumlanmış insanlığın fiziksel ve metafiziksel uzantısını yansıtır. Yeni dünyanın keşfiyle boyut atlayan yaklaşık 12 bin yıllık bu sistem taş tepelerden başlayarak İstanbul'a kadar çağlar boyu sürekli zenginleşen geliştikçe farklı kurumlara oturtulmuş ...bir mega yapıdır. Medeniyet. Medeniyet. Ne Babil, ne Mısır, ne Roma... ...sistemin kült ve kültürünün anasıdır. Bugün hala işleyen tüm temel yapıların ana damarı... ...ana vatanı... ...Anadolu'dur. Binlerce yıl boyunca Anadolu köylüleri... ...çiftlik ve ondan doğan ilmi... ...bir film gibi işleyen mitolojiyle... Hayatı idare eden sisteme dönüştürdüler. Kendini anlatan canlı sembolleri, dalga dalga giden göçlerle yeryüzüne hayatın yol yordamı olarak yaydılar. Taş devrinden bronz çağına gelindiğinde medeniyetin bugün kaos yaratan bütün çarkları oluşmuştu. Dünyanın merkezinde meydana gelen olaylar, yazılı kaynakların çerçevelediği peygamberler tarihi, Zamanımıza yaklaştıkça daha da bulanıklaşan kadim tabloyu batıya gittikçe kökeninle yabancılaştırdı. Amerika'nın başkenti Washington'daki sahte binalar ile sistem kendini Roma'nın devamı gibi görür. <gülüyor> Halbuki asırların karmaşık yapılarını Hristiyanlık ile hazmeden ve bir Anadolu kolonisi olan Roma İmparatorluğu Osmanlı'ya evrilmiştir. 20. yüzyılın başında Holding'ler imparatorluk kavramına Osmanlı İmparatorluğunu yok ederek uyut atlattılar. Artık içinde can çekiştiğimiz devlet ötesi küresel sistem oluşmuştu. İlk milyarderler dijital devrimi gerçekleştirecek petrol patlamasıyla ipleri ellerine aldılar. Bence Birinci Dünya Savaşı'nı tetikleyen temel neden budur. Tarih sürecinde gelinen zaman geçeğicesiyle Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıktığında dünyanın en medeni ve gelişmiş eşitleyici sistem dışı fırlamanın ta kendisiyle. Ama gel de işgalcinin eşkaline bak. İblis Aşi! Bahsettiğim dünya düzeninin yapısal kaosu, egemenliğini kendi ürettiği kavram karmaşasıyla ekonomik ve psikolojik cebelerde ekranlardan yönetir. İmaj gerçekliği. İmaj gerçekliği, sistemin genetiği, suç, Matrix filmi gibi insanları fantastik göz bağıyla uyutukları, emperyalizmin birey ezen ve ruh körelten, ota boka taptıran ideolojik simülasyonundan başka bir şey değildir. Bu zihni ve bilinci eriten bir kanser. O yüzden ruh körelten, insanları bir mucize olan nefeslerine yabancılaştıran, holdinglerin çevirdiği film fırtına bu. Film Fırtına, Serkan'ı! Başrolünü Cumhuriyetçi Vatansever Serkan Öz'ün oynadığı ses tiyatrosu Film Fırtına pek yakında sizlerle. Mahşer gazinosu çok boyutlu, Cumhuriyetçi Vatansever bir oluşumdur.